Allah Teala cinleri ve insanları yalnızca kendine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Yani yaratılış gayesi, insanların yaratılma gayesi Allah'a ibadet ve Allah'a ibadetlerinde tevhidi yaşamak. Yani Allah Teala'yı ibadetlerde yapmış oldukları ibadetlerde birlemek.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 Bilmediğimiz bir şeyden ne yapamayız? sakıramayız Evet. Geçen hafta söylemiştik. Neydi? Büyük şirk ve küçük şirk arasındaki farklar. Büyük şirk kişinin bütün amellerini boşa çıkar. Evet. Büyük şirk kişinin o şirk koştu amelle değil, sırlı almak değil bütün amellerini ne yapar? Boşa, boşa çıkar. Ama küçük şirk o, o işlenilen ameli ne yapar? Boşa çıkartır. Evet. Başka? Bizim söylediğimiz şeylerle. evet. kişiyi ebedi cehennemde Büyük şirk kişiyi ebedi cehennemde, cehennemde kalmasına ne yapar? Ebedi. Sebep olur. Ebedi olarak cehennemde kalır. Allah-u Teala ne diyor? inne men yuşrik billah Kim Allah'a o koşarsa Fakat harrama aleyhil cenne Allah ona ne yapmıştır? Cenneti haram kılmıştır. Ve me'vahu ennar. Onun gideceği de, sığınacağı de neresidir? Ateştir. Ama küçük şirkin sahibi ne dedik arkadaşlar? allah Teala'nın tövbe etmediği takdirde mesiyeti dahilindedir. Evet. Başka? Evet. Geçen hafta söyledik bunları. Üçüncü fark. Büyük şirkin işleyen kişinin günahları ne olmaz? Affolunmaz. Evet. Evet. Sonra dedik? Büyük şirk Şer'i imanla ne olmaz? Bir arada olmaz, zikredilmez. Ancak küçük şirk ne yapılabilir? Zikredilebilir. Büyük şirk işleyen kişiye mutlak olarak ne yapılır? Kin beslenir, buğzelilir, adavet mesenir. Ama küçük şirk içinde bulunan kişiye ne yapılır? Bulunduğu e, şirk işlediği amel gereğince büyüklüğünde ona buğzelilir. Evet, müellif Allah girişinde bize çok mübarek, çok güzel bir dua etmişti. Bu kitabı okuyan, bu kitabı öğrenen, bu kitabı ezberleyen insanların için çok mübarek bir dua. Ondan dolayı gerçekten müellifin kitaplarını okuyan, hakkıyla okuyan, hakkıyla idrak eden ve hakkıyla amel eden insanlar da yani bu bereket Allah'ın izniyle hasıl oluyor. Ne demişti dualarının başında? Demişti ki الله الكريم رب العرش رب العرش العظيم أن يجعلك أن يت أن يتبارك في الدنيا والآخرة. في الدنيا وفي أخرة. تسمى يحسن. ولي يدين. سانج مواليد. بان كتابه في قصيدة. مثل دعاء. يقول. يص الله. في الدنيا وفي أخرة. تسمى يحسن. يسمى يحسن. يسمى يحسن. يسمى يحسن. يسمى يحسن. يسمى يحسن. يسمى يحسن. يسمى يحسن. Eynekun <gülüyor> nerede olursan ol nereye gidersen git Allah seni mübarek kılsın ne demek mübarek kılsın <gülüyor> Bereketli yani hayrı bol kılsın İnsanlara faydalı bir kişi kılsın. Bu aanneci aminmen ileatitıya şakar <gülüyor> Seni şu kimselerden kılsın. Burada üç tane haslet, üç tane vasıf sayıyor. Bu Vasıflar öyle bir vasıf ki diyor ki bu işte kim bu üç haslete, bu üç özelliğe sahip olursa,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 diyor ki hadi فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعاده. İşte bu üç özelliğe sahip olmak mutlu olmanın bir göstergesidir. Çünkü insan dünyada arkadaşlar iki türlü şeyle imtihan olunuyor. Ya Allah Teala'nın vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimetlerle ya başına gelen musibetlerle. Ömer bin Hattab'tan şu şekilde rivayet olunuyor. Ömer bin Hattab diyor ki Yani umurumda değil. Aşerrun ubtilitytu bihi tam bil hayır. Şerle mi imtihan olunuyorum yoksa hayırla mı imtihan olmuyorum? Bu umurumda değil. Çünkü ikisi de nedir? İmtihan. Allah Teala ne diyor? "Ve ben hepinizi şerri ve hayri. ile imtihan biz şer ve hayırla ne yaparız? İmtihan ederiz. Sadece insanın başına gelen musibet, bela imtihan sebebi göstergesi değil. Kimi zaman insana Allah katından şöyle nimetler bahşedilir, öyle şeyler verilir ki insan bunun nimet olduğunu yapmayabilir yapmayabilir? imtihan olduğunu, musibet olduğunu fark etmeyebilir. Ama bu da bir nedir? İmtihan'dır. Önemli olan, bir tarafta açıkladığımız gibi şükrü eda edebilmek. allah Teala'ya şükrü eda edebilmek. Kalbimizle, dilimizle ve azalarımızla aynı şekilde sabredebilmek. Saymış olduğumuz o yine üç şart ile ve tövbe edebilmek. Yine saymış olduğumuz o üç şart ile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 Doğru yola sana nasip etsin. Her şeyde Allah bitaati. Seni kendi itaatine allah Teala itaat etmeye muvaffak bir kul kılsın. allah Teala'ya nasıl itaat edilir arkadaşlar? Allahu Teala itaat etmek ne demek? allah Teala itaat etmek demek onun emirlerini yerine getirmek onun yasaklarından da sakınmak demek. Şimdi gelecek Allahu Teala'nın emrettiği yapılmasını istediği en büyük emir nedir? Tevhid'dir. Yalnızca ona ibadet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 davetlerini gönderiyor Yemen'e gidiyor oraya gidiyor Şam'a gidiyor insanları davet edecek ilk şey ne olsun diyor. La ilahe illallah'a şahitlik etmeleri olsun. İnsanlar buna şahitlik etsin diyor. Medine'ye geliyor 10 sene boyunca bakın o 10 seneye neyi sıkıştırıyor? Neyi yetiştiriyor? Dinin bütün kurallarını. Namaz tabii Medine'de Mekke'de emrolunduktan sonra zekat, hac oruç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 Tevhide davet etmiş. Ona mukabil insanlar nasıl karşı çıkmış ona? Ne demişler? La tezerunne Ne demişler? Bunu dinleyip de ne yapmayın. İlahlarınızı bırakmayın. Terk etmeyin. allah Teala zira bütün peygamberler hakkında ne diyor? Balagat lekad ba'asna kulli ummetin rasûlen. Biz her bir ümmete, her bir topluluğa ne gönderdik? Rasul gönderdik. Ne demeleri için, neyi emretmeleri için, neyi anlatmaları için? iyilik yapsınlar, zekat versinler Hayır. Önce eni'budullah. Yalnızca Allah'a ibadet etmeleri ve senibut tağut. Ve tağuttan sakınmaları ne? emretsinler diye biz. Her ümmete ne yaptık? Her ümmete bir Resul gönderdik. Yine Allah ne buyuruyor? Ve lakad uhiye velakat ve lakad ersenna fi kulli ummetin Resulen ayeti hatırlatıyorum ve ma ersenna min kablike min rasul ve ma ersenna min kablike min rasul senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ve ma ersenna min kablike min rasulin ennehu la ilahe illa ene fe'budun benden başka hiçbir ilah yoktur o halde bana ibadet edin diye ona vahhitmiş olmayalım senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ona benden başka hak ilah yoktur o halde yalnızca bana ibadet edin demelerini vahhitmiş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 Diyor ki müellif اَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ اِبْرَٰهِمْ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ İbrahim'in milleti olan Nedir millet? Dini olan İbrahim'in dini olan halismik Şudur اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Dini yalnızca Allah'a halis kılarak ibadet etmendir. Haniflik. Daha önceki derslerimizde sürekli tekrarladık. Hanif, Arapçada sözlük manası olarak Hanef kelimesinden gelmekteydi. Hanef kelimesi ne demek? Meyletmek demek. İbrahime niye? Haniftenmiş. Çünkü o meyleden bir insandı. Yüz çeviren bir insandı. Neyden yüz çevirmişti? Şirkten yüz çevirmişti. Ne demişti? Ve il kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi. İbrahim hani babasına ve kavmine şöyle demişti. Ne demişti? İnneni daraun. Ben beriyim. beriyim. Uzağım. Neyden? Mimma ta'budun. Sizlerin kapıp ibadet ettiklerinizden. İbadet ettiklerinizden neyim? Beriyim. Demiyor sizin Allah'la beraber kabul ettiğiniz yaratıcılardan. Dedi, İllellezi fatarani. Ama ancak ben beni yaratan müstesna ondan beri değilim. Fe innehu feyehdin. نبي الله تعالى وما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً إبراهيم نيه يهودي ندى نصراني ne ندى ولكن كان حنيفاً مسلماً نيهدي حنيش ندى ها مسلمان ندى الله ترا بقى نستمر إبراهيم عليه السلام من وصفه من بعثه ذيكه ونقول له ماذا تقول له ماذا تقول له ماذا تقول له ماذا تقول له ماذا İbrahim Aleyhisselam ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna milletine uyması, uymakla emrolunduğu bir peygamber. Sunna vuhayna ileyke enittebi' Sonra sana vahyettik. Enittebi' millete İbrahim. Hanife. Hanif olan İbrahim'in milletine, hanif olan İbrahim'in dinine uymanı emrettik diyor. Kime diyor bunu? Aleyhisselatü Vesselam'a diyor. Yani örnek seçilmesi gereken, kudve olması gereken bir peygamber. İbrahim Aleyhisselam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 Sabbujunubni sadeniya. Ey Allah'ım, ey Rabbim beni ve çocuklarımı en abudel aslam putlara tapmaktan, putlara yönelik yakarmaktan bizleri ne yap uzak tut. Yani tevhid her peygamberin davet ettiği ilk önemli basamak olmuş. Hayatlarını buna adamışlar. Nebi Aleyhissalatu vesselam hayatı boyunca hayatının son anlarında son söylediği sözler hep ne olmuş? Tevhid olmuş. Aleyküm selamü aleyhi ve barakat 쓰. Sema kale tealâ ve mâ khalaqtul cinne vel inse illâ liyabudûn Zira Allah Teala buyuruyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Fe îlâ arafta ennallah haleqake li ibadetihî eğer öğrendiysen ve şunu bildiysen Allah Teala seni niye yarattı? Yalnız ona ibadet etmek için yarattı. ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد. Şimdi açıklıyor. Şey burada ibadetten maksadını açıklıyor. Ne kastettiğini açıklıyor ki ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد. Tevhid olmadıkça, tevhid gerçekleşmedikçe ibadete ibadet denmez.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 Neyi vahyettik? لَا اِنْ اَشْرَكْتَ Allah'a ortak koşacak olursan şayet لَيَحْضَطَنَّ عَمَلُكْ Senin amelin ne olur? İptal olur. Batıl olur. Biter. وَلَسَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve ne olursun? Üsrana uğrayanlardan olursun. Ayetin devamında ne diyor? بَلِلَّهَ فَعْبُدْ Bir akiz ey Muhammed ne yaptı? بَلِلّٰهَ فَعْبُدْ Dilekiz Allah'a ibadet et وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ve ne o? Sükredenlerden, şakirlerden ol. İşte tevhidin, dinin aslı olan, daha sonra sarz olan ibadetlerin üzerine bina edildiği, o esas olan tevhid, öyle bir unsur ki ibadet onsuz kabul olmuyor. Bunun başka örneği de var. Bakın şimdi şey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 Ya bu ne? La tuşrik billah. Allah'a ortak koşma. İnneşşirke lezulmun. Adım şirk nedir? En bir zulümdür. Ne diyor Yusuf aleyhisselam? Ve tevaffeni muslimen. Beni ne yap? Müslüman olarak öldür. Benim canımı Müslüman olarak al. Muvahhit olarak al. Yani hepsinin kaygısı, hepsinin endişesi bu olmuş. İbadetlerine, tevhide, şirk Karışma korkusu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Dünyada ayrılacak. Söylediği sözler ne? Allah Yahudi ve Hıristiyanlara ne yapsın? Lanet etsin. On, niye? Niye? Sebebi ne? Onlar ne yaptılar? Peygamberlerinin kabirlerini mescit yaptılar. Mescit edinler. Hadi bildiğimiz gibi bu halinin numaiyet etmiş olduğu sayıda söyledi.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 Allah'tan korktuğu gibi başkalarından korkabiliyorsa, Allah'a sevmesi gerektiği gibi başkalarını seviyorsa, bu insan ne yapmış olur arkadaşlar? Şirk'e düşmüş olur. İlaada kala şirku fil ibade, fakat kel hadhi ilada kala İşte ibadete şirk girdiği zaman onu nasıl bozar? İbadete, ibadette. Abdest bozulması nasıl o ibadeti bozuyorsa bir insan ibadet yaparken namaz yaparken abdestini bozduğunda onamak tümüyle bozulduğuna göre şilt de o insanı ne yapar? götürür. İbadetini ne yapar? fesad eder, bozar, bitirir. Saida aradt en şilt iza halat el ibade efsedaha ve ahbata el amal ve sara saibuhu min el burada inanın çok önemli bir o kadar da aslında çok basit anlaşılması o kadar çok kolay bir ifade kullanıyorum. Elif Rahimahullah diyor ki: "Fe khalat al-ibade astedaha ve al Şirkin bir ibadete karıştığında, bir ibadete bulaştığında onu bozduğunu ve ameli boşa çıkardığını, iptal ettiğini ve onun sahibinin ebedi olarak cehennemde kalacağını bildiğim zaman, bunu bildiğimde diyor ki Araf'ta enne ehemme me aleyh bilmen gereken en önemli şeyi ne yaptın? Bilmiş oldun, öğrenmiş oldun. Yani insanın dünyada bilmesi gereken en önemli husus budur arkadaşlar. İbnül Kayyir Rahimahullah diyor ki bir insan ihlatsız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 Olmaz. Çünkü sen salih amelin şartlarından bir tanesini ne yaptın? Kaybettin. İlk şık adam kurban kesiyor ama gidiyor. Ne yapıyor? Bir kabire kesiyor. Ölüden medet olmak için kurban kesiyor. Bu da ne oluyor? Salih amel olmuyor. olmuyor. İşte Şeyh burada bu önemli hususa değindikten sonra diyor ki kayı yemin sözünü dik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 İbadetinde ne ihlas şartı yerine gelmiş ne de mutabaat aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygunluk şartı yerine gelmiş. Bu adamın meseli örneğine gibidir. diyor Sırtında kum taşıyan, çakıl taşıyan, torbasına koymuş azıt niyetine onu taşıyan insan gibidir. İşte insanın arkadaşlar hayatta bilmediği gereken en önemli husus budur. Diyor ki bunu öğrenirsen işte لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُخْلِسَكَ مِنْ هَذ۪ي الشَّبَكَةً Bunu öğrendiğin takdirde umudum senin hakkındaki Allah'tan dileğin şu ki Allah seni ne yapsın bu şebekeden, bu tuzaktan şebeke ağa demek balık tutularına uğur ya atarlar işte bunu öğrenirsen ancak ne diyor bu tuzaktan ne yapabilirsin kurtulabilirsin, bilmezsen bu tuzaktan nasıl kurtulacaksın Nedir o şebeke? O tuzak? O a, Diyor ki Allah'a şirk koşmak, ortak koşmak. Zira allah Teala buyuruyor ki, şu elifte bunu söylüyor. İnnallâhe la yaghfiru en İnna İnnallâhe la yaghfiru. Allah ne yapmaz? Affetmez. Bağışlamaz. Neyi? En yushrakebih. Kendisine kendisine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 allah Teala'nın yaratıcı olduğunu rızık verici olduğunu onun öldürüp dirilten olduğunu kabul etmelerine rağmen Müslüman olmadılar yani yaptıkları şirk ne? ortak koştukları ne ki? onların bu iyilikleri, bu adenatı yani yaratıcı olarak Allah'a kabul etmeleri bir işe yaramadı allah için, allah gelecek Allah'a yakınlaşmak için ne yaptılar? ayette gelecek bizi daha da Allah'a yakınlaştırsınlar diye onlara ibadet ettik diyorlar Yani o put dediğimiz, lat dediğimiz, menat dediğimiz, menat bir ağaç, uzra dediğimiz bir taş. Bunların yanına gidip ne yapıyorlar? İbadette bulunuyorlar. Allah'a ibadette ibadetler sunuyor. ama diyorlar ki bunlar Allah katında nedir? Şefaatçilerimiz. Şefaatçilerimiz. Kimin ağzıyla? Onların ağzıyla. Kur'an-ı Kerim diyor. Yani. yani bakın ayetlere. Ayetlere çok dikkat edin. Allah-u Teala diyor ki ta سَأَلْتَهُمْ Man khalaqa's-semawati vel ard. Onlar sorsan desen ki yeri ve göğün mi yarattı? Vesakhkhara'ş-şemse vel kamer. Getti. Ay ve güneşi hizmetimize kim soktu? Sizlere kim amade etti bunları? Ne derler? Ebu Cey'in ne der? Ebu Leith ne der? La yekulunallah. Allah derler. Bakın. Yani bu kadar ateist olmamalarına rağmen, bu manada dinsiz olmamalarına rağmen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 Ne yapabiliriz? Yaklaşabiliriz. Bakın, der peygamberlerin gönderilmiş olduğu topluluklara, hep fitnenin başı, problemin başı, şirkin başı buradan çıkmış. i̇bn Abbas'ın bu ayrı ve rivayet ettiği gibi, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin taptığı beş tane ne var? Put var. Ne onlar? ve yagûd, ve yagûk, ve Bu beş put. Kur'an-ı Kerimler'in suresinde geçiyor bunlar. La tazerunne alihetekum ve la tazerunne veden ve la suva'a ve la yeğute ve ya'uqa ve nesra. Bu beş putu ne yapmayın diyor Nuh'un kavmi. Birbirlerine fısıldıyorlar tavsiyede bulunuyor. Aman ha. Nuh gelip size derse ki bunları bırakın. Yalnızca Allah'tan isteyin. Onlar da diyor hayır. Bu putları ne yapmayın? Bırakmayın. İbn-i Abbas ne diyor? Bu putlar hakkında. Buhari'deki rivayette. Bunlar neydi? O kavmin salih insanları, salih kullarıydı. Ne zaman ki bunlar öldü? Bunların çocuklarına, torunlarına şeytan hileler kurarak, oyunlar kurarak yaklaşıp geldi. Ta ki onları Allah'a aracılar edindirip, Allah'a ortak koşma çukuruna seviyesine getiremedik, düştüremezik. Bu şekilde aynı hileyi ne yapmış şeytan? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu toplumada oynamış. Yani o dönemde gitseniz, o dönemde sokaklarda şöyle bir yürüseniz. Deseniz ki Atelizm denen bir şey var. Yaratıcı yoktur. Siz ne haber Mekkiler, Mekkeli çocuklar? Taşla, sopayla kovalarlardı. Çünkü Kuran'ın diliyle, Kuran'ın diliyle kul menbiyedi, melekutu kul şey. Her şeyin maliki sahibi kimdir? la Her şeyi kontrol eden. Ama onu kimsenin kontrol edemediği kimdir? Yeni sor. Ne derler? Allah derler. Bakın arkadaşlar. Yani o gün taşla, sopayla, ellerinde olan her şeyle.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 demiyorlar. Bütün bu yaratıcıları tek bir yaratıcı olarak indirdi demiyorlar. Çünkü onlar da bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hem fikir aynı şey düşünüyorlar. Ama şaşırdıkları nokta ayetin deyimiyle <gülüyor> yani bu adam bu adam, bu kişi hatta onların ne diyor? Şair, mecnun, fihirbaz, deli, kahin gibi isimler kullanarak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 ibadetin hepsini nereden ilah ama hak ile bir tanedir o da Allah'tır. Mekkeliler müşrikler ne yapmadılar bunu kabul etmediler. Dur ki ve ذلك بمعرفتي اربع قواعد zikrella Allahu Teala kitabih. Fazalik işte bu. Ediyor bu. Yani senin bu tuzaktan kurtulman ancak bu 4 kuralla. Şurada zikrettiyim şu 4 kaideyle ancak mümkündür. tehlikeli olarak sana gösterdiğim sana Allah'ın kitabından anlattığım, tüm peygamberlerin kavimleriyle dalaşa girdiği bütün kavimlerin bu sebepten dolayı burun kıvırdığı mesele olan ve insanlar için hayattaki en büyük tehlike ve olan şirk tehlikesinden kurtulmanın çaresi reçetesi diyor -e dört tane kural, yazdığım dört kural ne diyor, bu kuralları nereden buldum nereden çıkardım, zekera Allahü teala fi kitabihim Allah-u Teala bu dört kuralı nerede zikretti? Kur'an-ı Kerim'de zikretti. Yani kendi kafamdan değil, reçete çözüm Allah'ın kitabında. Elkaidetul Ula Birinci Kural. Birinci kaide, birinci Kural. Ente'lem, şunu bil diyor. İlk bilmen gereken Ennel kuffar ellezine qatelehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın savaştığı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 fani ذلك لم يدخلهم في الاسلام. Peki onların bu kabul edişleri onların Allahu Teala'nın yaratıcı olduğunu ikrar etmeleri. Onları İslam'a soktu mu, Müslüman yaptı mı? Yapmadım. Bu <gülüyor> delilin kıvulu taala diyor bunu da karşı delilim bunun için delilimdir. Ul <gülüyor> men yarzuku kum min es-sema'i vel onlara sor. Onlara de ki: "Men yarzuku kum min es-sema'i Sizi gökten ve yerden besleyen, rızık veren kimdir? لذلك قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار في gözleriniz, olan malik olan kimdir? Bunları yaratan kimdir? Faman diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Ve men kimdir? bunları sor sor sor sor bunların hepsini sor diyor allah Teala, Peygamber e, aleyhisselam. ne diyecek onlar ne diyecekler Allah diyecektir yani yaratıcı olarak Allah gözlere ve kulaklara sahip olan Allah yerden ve gökten hırzık veren Allah yağmur yağdıran Allah bütün işleri çekip çeviren Allah e hala bunlar İslam'a nasıl olur da girmediler arkadaşlar niye İslam'a girmediler bunlar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 Öyle bir anlatıyorsun ki ya nebi aleyhissalatu vesselam'ın görmediği, yaşamadığı bir şey gibi tasvir ediyorsun, tanımlıyorsun, niteliyorsun. Bu kadar da için karamsar olmasın. İnsanlar ibadet ediyor, namaz kılıyor. Alınlarında tecdid izleri var, dizleri çatlamış, patlamış. Ellerinde 99'luk, binlik tesbihlerle geziyorlar. Sen kalkıp da böyle yaşayan insanlarla, Mekke dönemi arasında yaşayan insanlarla nasıl bir ilişki kurabilirsin diye insanlar olabilir. Bunu anlayamamış insanlar olabilir. İşte müellifin dediği nokta bu. Ancak işte kim bunu anlarsa zaten hop, avcının ağından, avcının tuzağından ancak ne yapabilir? O kurtulabilir. Ama bunu anlamayan adam hayatı boyunca devam edecektir. Başa sıkıştığı zaman yetiş Abdülkadir Geylani diyecektir. Medet ya falan da diyecektir. Diyecektir de diyecektir. Eser hafta söylemiştik arkadaşlar, beş tane husus var ki, beş yönden Mekke müşrikleri biraz daha iyi, kötülüğün iyisi diyelim yani. Neydi onlar arkadaşlar? Bir, yine başlayalım Tekay'dan. Ben önce saydığımız sırayla gidelim, daha şey olsun. Bir daha. Onlar, Yani onlar arkadaşlar, Mekke'li müşrikler Başlarına bir musibet geldiğinde Başlarına bir bela geldiğinde Canları yandığında, korkuya düştüklerinde Yalnızca ve yalnızca kime yöneliyorlardı? Nereden bunu çıkarıyoruz? Var mı deliliniz? Ne diyor allah Teala? Fe'izâ rakibû fil fulki فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ Onlar neye bindiklerinde? Gemiye bindiklerinde ne yaparlar? دَعَوُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Allah'a dini halik kılarak dua ederler. Gemide çünkü niye? Yarayetlere diyor, dalgalarla çattığımız zaman sen ve ceniz geminin üzerindesin, dalgalar sana çarpıyor. Sıkıntı anı, korku anı. Ne yaparsın? Tevhidi bilen adam yetiş ya Günümüzde yaşayıp tevhidi bilmeyen adam yetiş Abdülkadir der. Mekke'li müşrik ne der? Yetiş Allah'ım Niye? Ayette öyle diyor. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفِلْفُ الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Gemiye bindiklerinde yalnızca dini halis kılarak Allah'a dua ederler. فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ Şundan köylükleri burada Mekke'li müşrikler.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 Mahmut var ne demek mabud, Mabid, İbadet ibadet demek. ama hak Mahmut tek bugün Meryem oğlu İsa Mahmut mudur? Mahmuttur çünkü insanlar Allah'a ibadet ediyor ve onun dışında el açılan, yönelilen, yetiştenilen her şey nedir? Mahmuttur. Ancak hak olan bir tanedir. Zalik bi anna Allahu hak dedi Allah bana işte. Gerçek ilah, ibadete layık o Allah'tır, hak olan odur. Ve enne mâ min onun dışında ibadet ettikleri huvel bâsıl nedir? Bâsıldır. Yani hak ve bâsıl Ama günümüz insanlarına gelip sorsak, şirk düşen insanlara sorsak desek ilah la ilahe illallah nedir? Bir anket yaptırsak. Anket firmasına gitsek de ki şöyle git, sünn evvel meydana Ondan sonra Adıyaman'a, İsmail Ondan sonra Tekirdağ'a Zeytinburnu'na git şöyle bir genelde Bir şey yap, anket yap Veya siz kendiniz de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar İlla bir şirkete gidip para vermeye gerek yok Şöyle bir sunayım Hem kendini de insanlara La ilahe illallah ne demek La ilahe illallah ne demek İnanın insanların çoğunun şunu Şöyle diyeceğini duyacaksınız ne diyecekler? Allah'tan başka ne yok Yaratıcı yok İlk grup insan böylecek, Allah'tan başka ne yok Yaratıcı yok. Birçoğu da şöyle diyebilir. Allah'tan başka ne yok? İlah yok. Ama mağarası nedir zaman orada durup ne yapacak diyecek ki yaratıcı yani Allah'tan başka yaratan, hayat veren, rızık veren. Değil mi? Yoktuk. Ama Mekke'li müşrikler Arap oldukları için, bu dili iyi bildikleri için karşılarında konuşan peygamberi anlıyorlar. Bu ikinci özellikleri. Ağırlık ikinci fark. Üç. Evet Kadir. Ruhubiyet'te Allah'tan bahsediyorlar Anılmıyorlardı ama insanlar dahi Ruhubiyet'te dahi çirk koşabiliyorlar Ruhiyet'te. Yani Ruhubiyet tevhidinde allah Teala'nın yaratıcı olma hususlarında Yılık Bu konuda Mekkeli müşriklerin söylemiştik problemleri Az bir noktada İşte kıyametten sonra dirilmek Ahirette dirilmek kıyamette dirilmek Gibi Ruhubiyetle ilgili bazı konularda Sorunları olan insanlardı Ama günümüzde diyorsun ki adam ne diyor Yani yağmur yağacak rica ve yağmur yağdı. Ben kendi kullanıyorum bunu. Diyor seller felaketler bastı ama diyor öyle Burgaz'da Efendi Hazretleri diyor tuttu. Ben kendim bana söylüyor bunu. Yani bu, bu vatıf yağmuru tutmak, bulutları göndermek, orada fel felaket olmamasını sağlamak, allah Teala'nın hangi vatıflarından? Urmüvetlerinden. Kitaplarda da var, ne diyor ama şimdi okuyor, kutuplar diyor. Bu dünyayı ne yapıyor? Ayakta tutuyor. Yok olmasından, mahvolmasından Ayaktaşlar nedir? Kutuplar vardır. Onlar ne yapar diyorlar? Yeryüzünü, gökyüzünü Olduğu halde Kalmasını sağlarlar. Bu da üçüncü Fark. Dördüncü fark Evet Mustafa <gülüyor> Evet <gülüyor> İlk dönem müşriklerimiz Ortak koştukları insanlara bakın, aracılara Bakın yani. Hep Talih çimtelerin sembolleri lata bakıyorsun, bir tarihçilere bakın bir rivayete göre. Diyorlar ki hacılara arpa yapan, tel çeriye yapan, çorba yapan bir insan. Daik'ten gelenlere çorba dağıtıyor. Öldü. Öldükten sonra insanlar diyorlar burada mübarek vardı. Burada dua kabul olur. bunu aracı koyalım filan. Böyle hep ne var? İşte deminden söyledik i̇bn Abbas'ın rivayeti. Nuh'un kavmi Allah'a beş tane aracı koyarak çift koşuyorlar. Bu beş aracı ney? Kavmin nasıl insanları? En kötü insanları mı yoksa? Sarmak en sade insanları. Şimdi günümüz insanlarına gelin. Dedik geçen. Adam türbe yapmış. İsmi ne? Bey -i Bey -i Bey -i efendi türbesi var mı memleketi. <gülüyor> Bey efendi türbesi. Kitaplarda anlatıyorlar. Bedevi hazretleri diyorlar. Bedevi hazretlerinin kerametlerinden bir tanesi de neydi? <gülüyor> Mescidin ortasına geldi ve ne yaptı? İşedi. Yani kitaplarında yazıyor. Yani. yani bırakın ee, Müslümanların en fasıkını, en facilini Yani akılsız bir insanın dahi yapması düşünülecek olan bir şey değil bu. Yani sokakta geriyi tutun, camiye gittiği zaman ne yapmaz? Yani yüzde bir ihtimal belki. Işler, o da çok böyle sıkıştığı zaman yani. Bu Bedevi denen Adana bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Böyle böyle facil olmasına rağmen, kerameti, tek kerameti bu olmasına rağmen yani aracı koyuyor. Yani Mekkeli Müşrikler döneminde yaşayan Bedevi bu olsaydı bırakın onu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 tanımıyoruz bilmiyoruz diyerek Rahman ismini inkar ediyorlar. Bugün bakın birçok insanlara allah Teala'nın birçok sıfatını ne yapmaktılar? Birçok ismini, birçok sıfatını inkar, inkar etmekte lazım. Yani. yani bu beş husus, bu beş özellik bizim her geçen gün tehdit hususunda daha azimli olmamızı ve şirk konusunda daha çok korkmamızı, dualarımıza Allah'ım beni ve çoluğumu çocuğumu, benim ve benim zürriyetimi putlara tapmaktan Senden gayrı ilahlara satmaktan, batılı ilahlara satmaktan koru diye dua etmenin daha da gerekli olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz, anlıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bu dört kaide, dört kural çok önemli bir e, kural. Bu ikinciyi bugün şerh etmiş olduk. Fazla uzatmayalım. Ramazan iftar sonrası yemek ağır bastı. insanlar uy uyku baskına girdi. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden yani ikinci kaideden devam edeceğiz. Birinci kural ve onun üstünde olan saymış olduğumuz faaliyetleri sorduktan, sınavdıktan, tekrarlattıktan sonra yani sadece seyirci olarak buraya ne yapmayın, gelmeyin. Ezberleyin. Ayetlere delilleri ezberleyin. Okuyun, araştırın. Zahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.